Bir defasında üstat dağda 18 gün kalıyor. O da bu ismi Mir Celadin diye bir ağadan almış. O ağa da o dönemde henüz hayatta. Üstat kalmaya karar vermeden önce bu ağaya haber gönderiyor. Diyor ki: "Bana her gün bir tas ayran, bir parça ekmek göndersin. Başka da bir şey istemiyorum. Zaten dağın onlara yakın bir bölgesinde Kendine bir menzil yapmış, orada kalıyor. Üstad orada ibadetle meşgul. Bu haberi gönderdiğinde Mir Celadin köyde bulunmuyormuş. Başka bir yere gitmiş. Hanımı da ustadı fazla tanımıyor. Zaten o zaman henüz genç, fazla tanınmıyor. Ama buna rağmen isteğini reddetmiyor. Hakikaten ona her gün ayranla ekmek gönderiyor. 18. gününde Mir Celadin evine döndüğünde hanımı ona durumu anlatıyor. İşte diyor, buraya bir fakı medrese talebesi gelmiş. da kalıyor, ibadet ve ilimle uğraşıyor. Bize de haber göndermişti. Ben de ona her gün bir tas ayran ile bir parça ekmek gönderiyorum. Deyince Mir Celadin soruyor, kim bu fakı? Molla Said diyorlar diye cevap verince sen ne yapmışsın? Bu insanı öyle kuru ekmekle ayıran olur mu? demiş. Ve hemen bir kuzu kesmiş. Pişirmiş, yan yapmış, almış kendisi ustada götürmüş. Üstad bunu görünce demiş ağam ben daha uzun kalacaktım ama sen adetimi bozdun. Ben artık buradan gidiyorum demiş ve dağdan inmiş